...elbette Cumhuriyet'in kimlere karşı kurulduğunu... ...kimlere rağmen kurulduğunu hatırlayamazsınız. Bunun için midir sapla birbirine karıştırmak... İçimlidir. Galiba bunun için mi? Saf, saf haber bitenlerinde izleyebilirsiniz. Tabii. Geçen sabahlardan birinde. Sanıyorum çarşamba sabahı. Belki de sabı sabahı. Ne yalan söyleyeyim. İlgiyle izlediğim bir kanaldır. Haber dilini çok ilgiyle takip ederim. NTV'nin, bir başka deyişli NTV'nin haber dilini çok ilgiyle takip ederim. Şöyle sorayım size. Siz hayatınızda tartışmalı bir konuda son noktayı koyabildiniz mi? Sizler bir açıklama yaptınız ve tamam artık noktayı koydum dediniz mi? Daha doğrusu demiş olabilirsiniz de, fiiliyatta siz öyle iddia etseniz de tartışmalar bitti mi? Yani nokta konulmuş oldu mu? Ben geçen sabah NTV'nin haber bültemini izlerken İsrail Devlet Başkanı İsrail Başbakanı Ariay Sharon'un açıklamasını verdiler. Hatırlayacaksınız, bilmiyorum hatırlayacak mısınız, son günlerde İsrail hükümetinin, İsrail Başbakanı Arya Sharon'un Yasir Arafat'ı sürmek değil, sürgüne yollamak değil, öldürmek niyeti olduğu seslendirildi çokça. Birçok köşe yazısında yazıldı, birçok haber bülteninde de. Haber yapıldı. İsrail hükümeti Ariel Sharon Yasir Arafat'ı sürgüne göndermek değil, öldürmek istiyordu. Haberlerde şayet dikkatli bir dinleyiciyseniz, dikkatli bir izleyiciyseniz, basın toplantısı yapan ünlülerin cümleleri şöyle aktarılır. İşte şu kişi şöyle şöyle dedi ya da şunu iddia etti, ya da şunu söyledi gibi nesnel, nötr ifadeler kullanılır. Mesela, Yasir Arafat, Ariel Sharon beni öldürmek istiyor, dedi. Yasir Arafat, Ariel Sharon beni öldürmeyi planlıyor, iddiasında bulundu. Vesaire, vesaire. Dedim ya... NTV, çok ilginç bir kanal, özellikle İsrail haberlerini takip edin, NTV'nin. ilginç bir dil var bu haberlerde. Ariel Sharon'un bu tartışmalara son noktayı koyduğunu söylüyordu. NTV'deki spiker. Diyeceksiniz ki, metik spiker yazılmıyor ki, haber editörü var. Valla bilemiyorum editör kim, kimi kutlamamız gerek bilmiyorum da. Aryeh Sharon bir basın açıklaması yapmış ve o açıklamada İsrail hükümetinin kendilerinin Yasir Arafat'ı öldürmek gibi bir niyetleri olmadığını söylemiş de haberi şöyle sunuyor Aryeh Sharon tartışmalara, iddialara son noktayı koydu bak sen mesela şöyle düşünün Son günlerde eşsiz Cumhuriyet balosu hakkında tartışmalar yapıldı. Hala yapılıyor. Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı açıklamalarda bulundu ve tartışmaya son noktaya koyamadı. Hakeza Cumhurbaşkanı açıklamalarda açıklamada bulundu ve tartışmaya bu tartışmalara son noktayı koyamadı. Çünkü insanın Otoritesi ne kadar güçlü olursa olsun, makamı ne kadar yüksek olursa olsun. Nokta koymak gibi bir gücü, nokta koymak gibi bir kudreti yok. Açıklama yaparken, tartışmada taraf olurken, elbette tartışmaları bitirmek, noktayı koymak amacını taşıyabilir insan. Niyeti bu olabilir ama gücü bunu yetmez. İnsanlar birileri ne kadar güçlü olursa olsun istedikleri meseleyi istedikleri kadar tartışabilirler. Kamu önünde, televizyon kanallarında, gazete köşelerinde tartışılmasını engelleyebilirsiniz. Kanun çıkarırsınız, diktatörsünüz veya emir verirsiniz ama insanlar evlerinde, baş başa verdiklerinde tartışırlar. Orada tartışmayı durdurmak söz konusudur. Görünürde durmuştur. Ama dedim ya, NTV Haber kanalının İsrail haberleri çok ilginçtir. Mesela şey hatırlıyorum zamanında, Cenin katliamı sırasında. Tabi C'nin e katliamı oluyor oraya... Hiçbir basın mensubu alınmıyor. Söylentiler büyüyor da büyüyor. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Şey hatırlıyorum. Flerli, genç bir bayan. Şık. Güzel. İsrail konsolosluğu adını zannediyorum. Açıklama yapıyorum. Ya da Ankara, İsrail, Ankara Büyükelçiliği adına bir açıklama yapıyor. Böyle özel bir haber, özel bir söyleşi. Meselelerin ayrıntısını vakıf olmayanlar, görüntüye bakanlar için bir tarafta çok şük bir bayan, diğer tarafta gariban, işte saçı sakalı birbirine karışmış, baroş dediğimiz, gece kondu dediğimiz yerlerde yaşayan, üstü başı paçavralı içinde, görüntüye bakarak ne dersiniz? Yani hangisini ciddiye alıyorsunuz? Bu haber kanalının tasarrufunda olan bir şey değil. Bu notu düşerim. Bütün bunları niye söylüyorum? Biraz dikkat diye. Dikkat edince Daha doğrusu insan, bu şeylere yoğunlaşabilince yoğunlaştığında... iş sürmek kolaylaşıyor, anlamak ve anlatmak da kolaylaşıyor. Sonra tekleyebildim mi? Cumhuriyet tartışmalarını koydum. İnanamıyorsanız en TV'ye sorun. Kemptte berberin olmadı. 1954-1980 yılları arasında 26 yılda 28 ev değiştirdin. Leke kuşağı nasıl bilmezsin? Arabest nedir diye düşünmüştünüz. Şeboy sesli bir cümmüş. Eza içinde. Eşitlik midir komedi. İçtenlik mi? Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın? Yürüyoruz. Bütünlemeye kalmış bir sessizlikte. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. <Gülüyor> I'm on my Şarkının çok iyi bir şarkı olduğunu söylemeye gerek var mı? beni geldi zaman Sen kazandın ama ben haklıydım. Neymişti değil mi Türkiye'de? Okuma bilenler, okuma bilmeyenler. Soğucular, sağcılar, teistler, ateistler. Agnostikler, ne derseniz deyin. insanları genelinde kazananları haklı görme eğilimi var. Ne böyle bir şey var? Sen kazandın ama ben haklıydım geliyor da ben I'm gonna 38'inde ve 38'inde dinlenecek şarkılar bunlar aslında. 18'den küçük olanlar ya da... 18 ile 38 arasında olanlar ya da 38'den... Ben benimdir. Huyum, suyum... Aynıdır, değişmez Küçük Selçuklu, Büyük Selçuklu Osmanlı ve şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Ve belki unutulan, unutturulan şey şu Cumhuriyetin hangi şartlarda Kimlerin engellemelerine karşı kimlerin engellemelerine karşı kurulduğunu hatırlamak Hatırlayın Cumhuriyet İngilizlere karşı kuruldu Cumhuriyet İtalyanlara karşı kuruldu Cumhuriyet Devam edin Hatta Almanlara karşı kuruldu Birinci Dünya Savaşı'nda Aynı safta Olsak da 80 yılda Çok uzun bir süre değil Doğru Bunu da mı unuttuk Hani birileri bunu unuttu Diyelim Siz nasıl unutursunuz Halksınız Toplumsunuz Nasıl unutursunuz Birileri Yoğun gündem içerisinde bazı rüyalara daldıkları için daha doğrusu gördükleri hayalleri, gördükleri serapları bize ya geçen gün bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah desene. Hayırdır inşallah. Geçen gün bir rüya gördüm. Yeni Türkiye gördüm. Modern Türkiye'yi gördüm rüyamda diyerek kendi hayallerini, kendi sanlarını, illüzyonlarını, seraplarını rüya kılıfı adı altında sunarak böylece hayallerine haykı itibar kazandırtarak bunu hedefleyerek karşımıza geldiler. Karşınıza geliyorlar ve siz rüya ile serabı, rüya ile hayali, rüya ile illüzyonu. Ayırt edemiyorsunuz, birbirine karıştırıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, Allah Allah, bu rüya hayra alamet değil, iyi de bu bir rüya değil, bu bir fantazya. Bu bir kurgu, bu bir montaj, bu baştan aşağı hamaset, baştan aşağı görkemli bir şov, bir gösteri bu. Işıklar söndüğünde, sabah olduğunda, sokağa çıkıldığında, eve dönüldüğünde... Orada yok Yatağınızda beklemiyor sizi bu rüya Sokağa çıktığınızda Aklınıza gelmiyor bu rüya Üşüdüğünüzde Terlediğinizde Yalnızken, kalabalıkken isteyken evdeyken Birden aklınıza gelmiyor ve Sizi etkisi altına almıyor Çünkü rüya değil Hayal, fantazya, kurgu Öyle ya, bakıyorsunuz gazeteleri, televizyon kanallarını. Allah Allah diyorsunuz. Bu cumhuriyet neye, kimlere karşı kurulmuş böyle? Allah Allah, benim bildiğim, hatırladığım bunamadım ya. Biz bunu İngilizlere karşı kurmuştuk, İtalyanlara, Fransızlara, hatta Almanlara karşı kurmuştuk O Almanlar ki Bize yeni bir tarih yazdılar Adeta Tarihimizi kodladılar Adeta genlerimizi Değiştirdiler Bir nevi kurmalı oyuncak Gibi bizi kurdular Ve tarihimizde ilk defa Kendimizi Orta Asya'ya giderken Sarıkamış Diyarında bulduk Kurmaca'ya bakar mısınız? Made Germany Alman Ütopyası, Alman Kurgusu, Alman Fantazyası Turancılık, Türkçülük Ve onun yanında tutmadıysa, yutmadıysanız biraz İslamcılık Ama her daim merkezde Batıcılık İsmi değiştirirseniz, ben sabahleyin yine aynı ben olarak kalkacağım ve dünyaya aynı ben olarak bakacağım. İsmim değişti, fakat eskimişlerde böyle geçiyor. Fakat fakat malzimde değiştirilmeye başlandı. Bana. Kurmaca bir aşk hikayesi ataçlandı, illistirildi benim yakamı. Ben ona aşıkmışım, sevmişim. Birbirimizi çok sevmişiz. Araya birileri girmiş, kavuşamamışız. Şimdi bütün derdimiz o araya girenleri aramızdan çıkarıp bir balota Kül mi hatırlattı size? Bir baloda buluşup, hasret gidermekmiş. İyi de, benim mazimde, benim tarihimde, öyle ya. İnsanların mazisi, insanların hafızası, toplumların, milletlerin tarihi vardır. Ben ona aşık değilim. Hiç ilgi girmiyor. Huyu uygun değil, suyu suyuma uygun değil. Ne arıyorduk Kafkasya yollarını? Tarih boyunca gitmedik Kafkasya yollarına. Elmer Paşa ne arıyordu orada? Almanlar kurdu tarihimizi. Hani kurmalı oyuncaklar vardır ya... Öyle kurdular ve oyuncaklar bir nevi... Belki doğru bir teşbih, doğru bir benzetme değil. Çünkü içinde bolca gözyaşı var. Bolca ölü var. Bolca masum ve mazlumun canı var. Ahı var. Eyvahı var. Anaların feryadı var. Du eşler var. Öksüz ve yetim kalan çocuklar var. Ne arıyorduk orada? Bugün size az şey söyleyeyim, öz şeyler olmasını murat edeyim, buna gayret edeyim, bakalım olur mu? Hatırlıyor musunuz? Attila İlihan bir söylesinde şöyle diyordu. Bu ordunun başına mehtar takımını koyun, yine gider... Viyana kapılarına dayanır. Çünkü orada yarım kalmış bir hesap var. Tamam. Kötü bir gece geçirdim. Birinci Dünya Savaşı'nın kötü bir geceye benzetebilirim bireysel olarak. Çok üşüdüm. Öldüm dayak yedim. Aç kaldım susuz kaldım. Evimden uzakta kaldım. Aldığım darbeler bende bazı hafıza kayıplarına neden oldu elbette. Aldığım darbelerle biraz da akıllandım. Bir daha mı tövbe. Bir daha bu işlere girer miyim? Allah göstermesin dedim ama insanım ya insanız ya. Yani. gurur değil. Orada bir şey unuttum ben. Orada bir hesap yarım kaldı. Nasıl bir hesap biliyor musunuz? Mesela ilkokulda İkinizden İkinizde bir şeyler kalmıştır. Öğretmene Öğretmeni ya da sevmediğiniz bir arkadaşınıza, sınıf arkadaşınıza bir şey söylemeniz gerekir, ama söyleyememişsinizdir. Böyle ki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hatırlarsınız bunu. Yıllar geçer, mevsimler geçer, bir süre eve taşınırsınız ve şairin şiirinde dediği gibi hiç berberiniz olmayabilir, ama bir gün berber Koltuğundayken, abi saçları yıkayalım mı dedikleri anda, saçlar deyince, yıkamak deyince, birden o sahne gelir gözünüzün önüne. Ve ben niçin orada bunu söylemedim? Niçin orada söylemem gerekenleri söylemedim dersiniz, dert olur. Derttir adamı söyletir. Belki bunu başka hiç kimseye söyleyemezsiniz. Zaman zaman yoklar sizi. Seyrek katan bir nabız gibi. Belki bir gün bir psikiyatr koltuğunda, bir psikolog koltuğunda. Biliyorum. Küçümseyeceksiniz, bana güleceksiniz ama. 30 yıldır unutamadığım... Söylemem gerekirken, söyleyemediğim cümlelerin ağırlığını hissediyorum. Bir cerahat gibi. Hani yara... Böyle... Cerahat toplar ya, irin toplanır içinde. Elinizi... Cerahat toplanan elinizi sakınırsınız her şeyden ve herkesten. Eliniz vardır, konuz vardır ama... Hiç kimse ona değmesin diye, o hiçbir yere değmesin diye, dediklerinde acımaktadır çünkü, sızlamaktadır. Kolunuz varken kolsuz gibisinizdir, çünkü onu kullanamamaktasınızdır. Eliniz varken elsiz gibisinizdir, onu kullanamamaktasınızdır çünkü. Böyle bir şeydir birikmiş olan. O yüzden Atilla'nın dediği gibi... Bu ordunun başına, bu Lake ordunun başına mehter takımını koyun, yine gider Viyana'ya dayanır. Çünkü orada yarım kalmış bir hesap vardır. Mesleki bir hesaplaşma da diyebilirsiniz. Subayların ayrı bir dünyası vardır diyebilirsiniz. Belki bir subaysınız, subay emeklisiniz, o dünyayı siz daha iyi bilirsiniz. Ama bir hesap var hesaplaşma var, yarım kalan, eksik kalan bir şeyler var. O yüzdendir ki, sün iyi gündemler, sün iyi düşmanlar kesmezsiniz, yetinmezsiniz, yetinemezsiniz bunlarla. Zamanında size iftira edilmiştir zulmedilmiştir. Haksızlık edilmiştir. Başka yerlerde hakkınızı aramış olabilirsiniz. Başka yerlerde hakkınızı yedirmemiş de olabilirsiniz. Ama sonraki verdiğiniz mücadeleler o zamanındaki yarayı, tarihi, hafızayı yok edemez, örtemez. Bir nabız gibi zonklar o Belki seyrek Belki sık Ama bir nabız gibi zonklar Ne zaman biter Öldüğünüzde Ancak o zaman kesilir Amerikan hayranısınızdır Ama Hep işinizde Amerika'ya Bir futbol maçında Bir basketbol maçında Başka bir alanda bir şekilde Haddini bildirmek İsteği vardır. Tarif edemezsiniz. Dedim ya, isminiz değişebilir. Hiç önemli değil. Ama siz sizsinizdir. 80 yılda rasyonel olmaya kodlanmışsınızdır. 400 milyon kere duyduğunuz için ilerlemenin, gelişmenin güzel, iyi bir ülkenin. ...işte saati milli hasılası yüksek olduğunda olabileceğini zannetmektesinizdir. Olabilir. Ama... Ama... Bütün bunlar bir yere kadardır. Vize kuyruğunda beklerken... ...Alman büyükelçiliğinin önünde... İngiliz konsolosluğunun önünde beklerken Damarınız kabarır Ya da Hesabınızı bilmeye çalışıyorsunuzdur Ama bilmiyorsunuzdur Dünyada Şehirler arası otobüslerdi Sıradan şehirler arası otobüslerdi Yolculara İçecek ve yiyecek ikramı yapan tek milletsizsiniz. Gayri safi milli hasılası yüksek ülkelerde bile şayet özel bir şirket değilse. Böyle bir ikramın olmadığını, belki bir gün olur da yurt dışına gittiğinizde, böyle bir yolculuk yapma imkanı bulduğunuzda, ancak o zaman görürsünüz. Ne kadar bankör olduğunuzu anlarsınız Bu nereden gelmiştir, nereden geçmiştir Bunu düşündüğünüzde düşünme fırsatınız olursa şayet Hatırlarsınız Ta küçük Selçuklulardan beri Siz busunuzdur İsim değişebilir Ama siz busunuz Başka bir şey değilsiniz Hatta hep sıklıkla duyarsınız ya... Doğu ile Batı arasına sıkışıp kaldık diye... Ne ondan vazgeçebilirsiniz... Ne o yana iltica edebilirsiniz... Asimil olmazsınız... Oysa çokça olmuşsunuzdur... Entegrasyon derler buna... Yapılan araştırmalarda en az entegre olan milletin Türk milleti olduğunu öğrenirsiniz. Bu sonuç hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Bu sonuç budur. Katılmazsınız, katılamazsınız. Sizi siz yapan, adını koyamadığınız, anlayamadığınız, belki anlamlandıramadığınız... Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz, hoşunuza giden ya da gitmeyen özellikleriniz vardır. İsminiz değişse de bunlar değişmez. Bu milletin bir cevheri vardır, bir özü vardır. Kabuk değişebilir, tabela değişebilir. O cevher azalsa da, sömürülse de, israf edilse de, Hala kendini muhafaza etmektedir. Bir cevherdir o. Bir ateştir. Dikkat eder misiniz? Bir politikadır bu. Bir devlet politikasıdır belki de. Politika şu. Bu milletin ateşi sönmemeli ama bu milletin ateşi parlamamalı da. Ateş sönersa millet biter. Ateş parlarsa başımıza bela alırız ateş parlarsa tekrar kuşatılırız tekrar savaşlara sokuluruz diyorum ya ateş sönmemeli ateş parlamamalı hepiniz bunu gözlemleyebilirsiniz bulunduğunuz şehirlerde bilmiyorum kaç yaşındasınız geriye baktığınızda Tecrübelerinize dayanarak görebilirsiniz. Bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz yerde. Bakarsınız, vali müsbet biridir de, belediye başkanı menfi biridir. Bakarsınız, belediye başkanı vatansever bir adamdır da, halkçıdır, alçak gönüllüdür, gece gündüz demeden milletin ateşini biri tutmaya çalışır. Ama ona karşılık, diğeri, milletin ateşinin parlamasını engeller, bastırır. Dikkat eder misiniz? Hep böyledir. Başbakan öyledir de, Cumhurbaşkanı şöyledir. Dikkat eder misiniz? Kasketler değişebilir, sıfatlar değişebilir. Ama bu denge değişmez. Çünkü bir İzlandalı gibi, bir İrlandalı gibi, Norveçli gibi, İsveçli gibi, Fransız gibi, Alman gibi sınırlarınız, devlet olarak var olma hakkınız sonsuza kadar tanınmamıştır. Hatırlar mısınız? Metin Lozan'dan sonra bir yüzyılımızı kurtardık dediğini, evet bir yüzyılımızı kurtardık dediğini hatırlar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Milleti olarak size bir yüzyıl çek verildiğini ama ondan sonrasının garanti olmadığını hatırlar mısınız? Milletin ateşi sönmemelidir, parlamamalıdır. Böyle bir dengedir bu. Başbakan bazen ateşi oduna atar, Cumhurbaşkanı bir bardak su döker milletin gözünün önünde. Böyle. Türkiye'dir burası. O yüzden, ya... Biz niye Fransızlar gibi değiliz? Bakın Fransa'da her şey ne kadar düzenli, kendi içinde mantıklı. İngiltere'ye gittim, çok ilginç bir milletti. Tamam, asık suratlı olabilirler, konuşmuyor olabilirler ama bir düzenleri var. Amerika'ya gittim, tamam, halen şöyle ama... New York'ta silah sesi eksik olmuyor ama... ...deyip de orada işleyen düzenden övgüyle bahsedebilirsiniz. Ama burada anlayamıyorum dersiniz. Kusura bakmayın, bu kafayla anlayamazsınız da. Düşünsenize, 80 yıl çok bir süre değil. Bu cumhuriyetin kimlere karşı kurulduğunu bile hatırlamıyorsanız, Anlayamazsınız, anlayamadığınız şeyi hiç mi hiç anlatamazsınız. İtalya ve Trakya döneminin Londra büyük herciyim. Hafızam iyi olsaydı da ismini hatırlayabilseydim. Daha Birinci Dünya Savaşı çıkmadan